Çok dikkatmiyorum. Hep işaretleri söylemek istiyorum. Elleri sıkıdır böyle çocuğu doğduğu vakitte. Acaba niye onlar işin böyle yapıyor? Dünyaya haristir. Buna işarettir. Ağlaması vatanı asliyesinden ayrı düştüğü gurbede geldiği için ağlar. Giderken de bakarsın elleri açık gider. Boşdur bir şey götüremez. Yani malik olduğu maddeden hiçbir şey yanına götüremez. Nasibi olursa kitlin sararlar. Nasip olmazsa onu da bulamaz ot koyarlar. Mesela milyoner bir arkadaş vefat etti, başıma geldiği için söylüyorum, efendim, e, Arafat'ta kefin bulamadık, ottan sardık, koyduk. Milyonları vardı adamın Türkiye'de, nasibe bağlıdır. Sen dünya kefinine bakma, Allah senin de bana bir, öyle bir kefin versin ki, yevmi kıyamette nebiler, veliler, bağoslu resul Ekrem'in yanında, Bizim ayıp yerlerimizi meydana koyup bizi rezil etmesin. Allah Allah. O kefenle tesettür edelim kendimizi. Allah zedersin yahlarımızı.